Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bir dönem kuruma tehlikesi yaşanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yine düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ verilerine göre kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %52,47 ile son 8 ayın en düşük seviyesinde. Ocak ayında %19'a kadar düşen barajlardaki su seviyesi Nisan ayında artan yağışlar sayesinde %80,82 ile en yüksek orana ulaşmıştı. İstanbul Barajları'nda en yüksek dolluk oranı %81,77 ile Ömerli'de şu anda. En düşük oransa %2,88 ile Pabuçdere Barajı'nda. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre İstanbul'da yer alan 100 yılı aşkın süredir Beykoz Çayırı olarak bilinen Yeşilalan'ın millet bahçesi yapılmak istenmesine karşı bölge halkı nöbet başlattı. Beykoz Çevre Dayanışması tarafından yapılan açıklamada Beykoz'da yapılmaya çalışılan doğa katliamlarını gerçekleştirmenize, İstanbul'un son kalan ormanlarını yok etmenize, yaşamdan yana duyarlı vatandaşlar olarak izin vermiyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Beykoz Çayırı'nda haftalık nöbetlerine 25 Eylül Cumartesi tarihi itibariyle başladıklarını söylediler. Nöbette başlatılan 3 farklı imza kampanyası için de imzalar toplanmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilecek imza kampanyasında ormanlar yapılaşmaya açılmasın talep belirtiliyor. Orman Bakanlığı'ndansa özel ormanların kamulaştırılması isteniyor. Son olarak Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyada Beykoz çayırı millet bahçesine dönüştürülmesin çağrısı yapılmış. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği yani SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin tüm dünya için iklim değişiminden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmeye yönelik bağlayıcı kararlar almanın ve yaptırımları hayata geçirmenin oldukça önemli bir haline geldiğine dikkat çekti. Son dönemde Türkiye'de atılan adımların son derece olumlu olduğunu vurgulayan Ebru Dildar Edin. Açıklamasında dedi ki Avrupa Birliği yeşil mütabakatı yol haritası olarak benimseyip hayata geçirmeye başladı. Avrupa Komisyonu yakın zamanda 2050 yılında iklim nötr kıta olma yolunda Fit for 55 yani %55 hedefine uygunluk başlığıyla kapsamlı bir dizi öneri paketi sunarak somut bir adım attı. Avrupa Birliği'nde yaşanan bu değişim rüzgarı hem tüm dünyanın hem de ülkemizin gündemini gerek finansal kaynaklar gerekse yasal düzenlemeler açısından Etkiliyor. Artık Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihtiyacımız olan yasal altyapıya dair umut verici gelişmeleri çok daha sık görmeye başladık. Bu çerçevede Türkiye'de Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın yayınlanması, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu kurulacağına dair Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve yeni orta vadeli planda yeşil dönüşme yer verilmesi yakın dönemde şahit olduğumuz olumlu gelişmeler. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Paris İklim Anlaşması'nı meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz sözleri ise Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ortaya koydu ve uluslararası ticaretteki rolümüzü de sağlamlaştırdı diyor Ebru Dildar Edin. Dünyadaki yeşil dönüşüm gerekliliklerini yerine getirmediğimiz takdirde izole olacağız, küresel ekonominin bir parçası olmaya ve gelişmiş ülkelerle ticaret yapmaya devam edebilmek için yeşil dönüşüm kaçınılmaz diyor belirlenecek strateji ve alınacak somut aksiyonların Türkiye'nin geleceğini de şekillendireceğine dikkat çeken edin. Yeşil dönüşüm konusunda istikrarlı ilerleme için daha güçlü iklim politikalarına ve somut aksiyonlara ihtiyacımız var. Yeşil dönüşümün en somut araçlarından biri ise döngüsel ekonomi. Gelişmiş ülkeler artık döngüsel ekonomiyi şart koşmaya başladı. İhracatımızda Avrupa Birliği ülkelerinin payının %50 olduğunu düşünürsek, Döngüsel ekonomiye uyumlu ülke olarak bizim de acilen ajandamızın en üst sıralarına taşımalıyız. Elimizi çabuk tutmalı ve Paris anlaşmasının imzacısı olarak bu konuda kararlılık sergilemeliyiz. Gerekli aksiyonları almadığımız takdirde küresel ekonominin içindeki mevcut konumumuzu korumak mümkün olmayacak. Böylesi bir durum itibarımızı zedelemenin yanı sıra ticarette de izole olmamıza neden olabilir diye uyarmışım. Bank of China yeni yaptığı bir açıklamada bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren Hong Kong, Macao ve Tayvan'da dahil olmak üzere Çin dışında yeni kömür madenciliği ve kömür santrali projelerine finansman sağlamayacağını belirtti. Devlet tarafından işletilen bu kredi kuruluşunun halihazırda imzalanmış projeleri hariç tutan duyurusu devlet başkanı Xi Jinping'in Çin'in yurt dışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri inşa etmeyeceğine dair verdiği sözün ardından geldi. Devlet kuruluşundan Xi herhangi bir ayrıntı vermedi ancak politikanın nasıl uygulandığına bağlı olarak gelişmekte olan dünyadaki kömür santrallerinin finansmanı önemli ölçüde sınırlanabilir. Çin, dünyanın karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik Paris Anlaşması'nın hedeflerini yerine getirme yolunda kalmasını kolaylaştırabileceği için deniz aşırı kömür finansmanına son vermesi için ağır diplomatik baskı altındaydı. Xi'nin açıklaması bu yılın başlarında Güney Kore ve Japonya'nın da benzer hamleleri takip etti ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Amerika Birleşik Devletleri İklim Elçisi John Kerry'nin Çin'i Asya'da ülkelerin liderliğini takip etmeye çağırmıştı. g yıllık Birleşmiş Milletler toplantısında önceden kaydedilmiş video konuşmasında yeni kömürlü termik santrallerden çıkacağını söyleyerek önemli bir niyet vurgusu yapmıştı. Biz de iklim krizine karşı bu çabaların devamı dileğiyle esenlikler diliyoruz. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.